Kardeşlerim, muazzez müminler, Allah Azze ve Celle kainatı yarattı, sonra insanı yarattı, insan bu dünyada nasıl yaşayacak, nereden nereye gidecek, yol ahlakı, nerelerde duracak, nerelerde hız yapacak, nerelerde konaklayacak, gayesi neler, onlara dair esasları tayin etti. Elhamdülillahi ki gökleri ve ''Yerleri, gökleri kainatı var etti. Elhamdülillahi enzela kuluna kitabı indiren. Sonra Peygamber ve vesselam'a Hazreti Muhammed Sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an-ı Hakimi indirdi. Yani o Kur'an-ı Hakim yolumuza işaretler koydu. Şuralardan gideceksiniz. Buralarda duracaksınız. Hedefiniz, menziliniz şuralar olacak diye Kur'an Hakim bunları tayin etti. Kardeşlerim, fabrikalar arabaları imal eder. Araba hız yapmak için var. İnsanlar daha uzak mesafeleri daha kısa zamanda arabayla kat ederler. Fakat fabrikalar arabalara fren de koydular. Fren, arabanın imal ediş gayesine aykırı bir hadise. Aykırı bir alet. Çünkü araba gitmek için var ama fren onu durduruyor. Şoförler düşünün. Onlar eğer yolu biliyorlarsa, virajlara, işaretlere dikkat ediyorlarsa, arabayı uçuruma atmazlar. Ama şoförler düşünün. Eğer onlar baygınsalar, eğer ayyaçsalar, eğer uyuyorsa acemiyseler, onlar arabayı alırlar. Durması gereken yerde gaza basınca arabayı uçuruma atarlar. Araba da helak olur, onlar da helak olur. Allah Azze ve Celle insanı yarattı, var etti. Gidecek araba gibi. Züyine linnâsi hubbu şehevâd. Onun işine bir takım duygular koydu. Dünyayı seviyor. Kadını erkek seviyor. Erkek kadını seviyor, adamın içinde makama dair, mala dair, dünyaya dair sevgiler var. Eğer freni yoksa o adamın, gözünde fren yoksa, elinde fren yoksa, hayatında fren yoksa, o adam dünyada giden araba gibi sonunda gelecek bir yer cehennem olacak, o çukura kendini atacak, hak ile yeksan olacak orada. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an-ı Hakim'le Müminler Allah'ın kulları bu yolda nasıl gidecek Onun usul ve esaslarını tayin etti Kur'an-ı Kerim onları anlattı bize وَاِنْ kuntum ف۪ي رَيْبٍ مِمَّا نَزَّلَّا Buyurdu ki Kur'an Hakimin sahibi Eğer Peygamber Peygamber aleyhisselam noktasında şüpheleriniz varsa Kur'an'a Hakim noktasında şüpheleriniz varsa o halde ve in kuntum firaybi min manazen la ala abdina fa etu bi suuratim min onun bir suresinin benzerini getirin dedi Kur'an Hakim kardeşlerim onlar Allah Resulü Aleyhisselatu Vesselam'a Muhammedül Emin diyorlardı en fazla ona güveniyorlardı bir yerden bir yere giderken mallarını Peygamber aleyhissalatu vesselam'a emanet ediyor ona bırakıyorlar Allah Resulü aleyhissalatu vesselam Mekke'den hicret ediyorlar muhacir olacak onlar Efendimiz aleyhissalama emanet para bırakmışlar Allah Resulü aleyhissalatu vesselam emanetleri Ali bin Ebi Talib radıyallahu an Efendimiz'e bıraktı Allah Resulü o halde Mekke'den ayrıldı onlar Peygamber Aleyhisselatu Vesselam'a bu kadar güveniyorlar. İnsanlara yalan konuşmayan Allah'a yalan konuşur. Allah Azze ve Celle'yi iftira eder mi? Etmezdi. Onlar da biliyorlardı. Peki neden şüphe ediyorlar? Şüpheleri bir ilme mi dayanıyor? Hayır. Fenle mi dayanıyor? Hayır. Hakikati mi dayanıyor? Hayır. Peki neden onlar Peygamber Aleyhisselatu Vesselam'dan Niçin Kur'an hakimden şüphe ediyorlar? Çünkü Kur'an hakim güzergahı değiştiriyor. Ebu Cehil'lerin, Ebu Leheb'lerin insanları sömürdüğü bir yol var. O yol uçuruma götürüyordu arabaları. Peygamber Aleyhissalatu vesselam güzergahı değiştiriyoruz buyurdu. Bundan sonra yoldaki işaretleri Allah azze ve celle'nin ayetleri tayin edecek. Onun için Peygamber Aleyhisselatu Vesselam'ı reddettiler. Tanımadılar. Kardeşlerim, Allah Azze ve Celle buyuruyor ki, her şeyden haberdar olan gibi sana hiç kimse haber veremez. Gazetede bir yazı var, okuyorsunuz. Diyor ki bir yetkili, falan yerde bir şehir kurulacak. Orada ilgili mimarlar, şehir plancıları orada çalışıyorlar. Oraya bir şehir yeniden inşa edilecek haberi çıkınca, hemen parası olanlar oraya koşarlar. Oradan arsa alırlar, oradaki arsaların fiyatı belki on kat bir anda yükselir. Neden? Gazetede birkaç satırlık bir haber var. Orada şehir kurulacak, belki kurulmayacak daha sonra devlet orayı riskli bir alan ilan edecek o planı iptal edecek rafa kaldıracak ama orada böyle bir haber var diye insanlar koşarlar oradan arsa alırlar arsaların fiyatı bir anda on kat yükselebilir bir mimarın sözüne bir yetkilinin sözüne bakar insanlar ömür boyu çalışarak biriktirmiş oldukları paralarını Servetlerini giderler oraya yatırırlar bir arsa alırlar. Peki Yer ve göklerin sahibi olan Allah Azze ve Celle'nin bize emirleri var. Talimatları var Yasakları var Buyuruyor ki Eğer arabanızla bu yolda şöyle giderseniz Dünyayı kazanacaksınız Ahireti kazanacaksınız Kaybetmeyeceksiniz Eğer o yolda Peygamber Aleyhisselatu Vesselam'ın bildirdiği, öğrettiği, duyurduğu esaslara uymazsanız onları çiğnerseniz, arabanız uçuruma gidecek, bir felaketten diğerine savrulacaksınız. Peygamber Aleyhisselatu Vesselam mucize gösterdi. Kur'an-ı Hakim'in ayetlerini okudu. Onlar geldiler. Asab ı kiram radıyallahu anhum. Allah Resulü yol ahlakına dair neleri anlattıysa ona uydular Mekke'den, Medine'den çıktılar bir anda cihan devleti kurdular Kardeşlerim Kur'an-ı Hakim Bize hayatımıza dair Emirler hayatımıza dair Yasaklar bildirir O yasaklar kainatı yaratan Allah Azze ve Celle'nin talimatlarıdır Ve buyurur ki eğer bunları yerine getirirseniz, yeryüzünün en aziz varlıkları, insanları olacaksınız. asab ı kiram efendilerimiz, Allah Resulü Aleyhisselam'ın Kur'an'a hakim zaviyesinden, onlara bildirdiği, duyurduğu talimatlara işittik, itaat ettik ya Resulallah dediler. Bir anda en arkadayken en öne geçtiler. Şimdi o Kur'an'a bakın, o Kur'an'a hakim buyuruyor ki, مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرِنَوْا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحِيَنَّهُ حَيَاتًا تَيِّبًا Kim? Kadınlardan, erkeklerden, Allah'a iman ettiği halde, ameli salih işlerse, namaz kılarsa, oruç tutarsa, fukaraya, mazluma, sadaka, zekat verirse, Allah Teala onlara güzel bir hayat yaşatacak. Onlar Peygamber Aleyhisselatu Vesselam'a iman ettiler. Bu ayeti kabul ettiler. Bu ayetten önce zenginler giderler, güçlü olanlar giderler, fakirlerin evini basarlar, orada ne varsa alırlar. Onları ortada o halde bırakırlardı. Ama kuran hakeme Hakim'e iman ettikten sonra Allah Teala'nın emirlerine uydular, kazandılar fukaraya verdiler, kazandılar yetime verdiler, kazandılar dul kadınlara verdiler. Ekmeklerini, mallarını, servetlerini onlarla paylaştılar Kur'an-ı Hakim onlara güzel bir hayat yaşayacaksınız buyurdu En güzel hayatı yaşadılar Eczadımız, büyüklerimiz Onlar bu topraklarda Bizden önce yaşayanlar Kur'an-ı Hakimi evlerine Kur'an-ı Hakimi pazarlarına, ticaretlerine uyguladılar, tatbik ettiler Evlerinde belki soğanları, ekmekleri vardı Ama bizden daha güzel bir hayat yaşadılar evlerinde huzur vardı çocuklar kızlar babalarına itaat eder akşam babalar eve gelince kızlar kapıya koşarlar babalarını karşılarlar sırtından parkesini alırlar oturturlar sofrayı hazırlarlar babayla aynı sofraya otururlar şimdi belki babalar eve gittiği zaman kızlar sokaktadır parktadır arkadaşlarıyla bir pastanede. baba gel deyince babaya isyan eden belki evlerimizde kızlar var Allah Azze ve Celle buyurmuştu ki eğer yolda giderken, yürürken Kur'an-ı Hakim'e uyarsanız evinizde güzel bir hayat yaşayacaksınız. Onlar Kur'an-ı Hakim'in bu talimatına uydular, en güzel hayatı yaşadılar. Buyurdu ki Kur'an-ı Hakim وَمَنْ اَعْرَضَ zikri fe فَاِنَّ لُهُ مَعِيشَةً ''Kim bu kitaptan yüz çevirirse, parası olsa bile daralacak.'' Bakıyorsunuz yatı var, villaları var, 700 metrekare bir evi var, 700 metre karelik evde bir kadın daralıyor, bir adam daralıyor, o evde intihar ediyor. Ama yeryüzüne yüreklere huzuru getiren devlet başkanı Hazreti Muhammed Ali Selatüvesselam gece evine geliyor, kalkıyor, namaz kılacak. Fakat Peygamber Ali Selatüvesselam'ın evinde namaz kılacak. Kadar bir yer yok. Peygamber namaz kılarken Aleyhisselatu vesselam Hazreti Ayşe annemiz uyuyolarsa ayaklarını toplamak zorunda daracak bir evde. Peygamber Aleyhisselatu vesselam yüreklere huzuru getirdi. Ama şimdi 700 metre karelik evde kadınlar var, erkekler var, intihar ediyorlar. وَمَنْ zikri, عَنْ ذِكْر۪ي فَاِنَّ لَهُ مَعِيْشَةً ذَنْكَىٰ Kur'an'ın sahibi buyuruyor ki Eğer bu zikirden yüz çevirirseniz O zaman hayatınızda darlık olacak Avrupa'da adam diyor ki oğluna Falan kızı alma Neden baba diyor O senin kardeşin Haberi yok Annenin haberi yok Başka bir kadından beraber olmuş O kız oradan gelmiş Sonra o kadın da diyor ki oğluna, evladım diyor, sen de babandan değilsin, babanın haberi yok. Kilisede papazlar ağlıyorlar, neden çoğalamıyorlar, evlerinde köpek besliyorlar. Köpeğe olan merhametini, saygısını insana göstermekten mahrum olan batılı adam evini, ailesini, cemiyetini kaybetti kuran Hakim buyurmuştu ki 14 asır evvel eğer yüz çevirirseniz dağılacaksınız paranız olsa bile evinizde cemiyetinizde huzur olmayacak o kitap Bugün insanların okuyup da rafa koyduğu, öptüğü başına koyduğu ama kızına ondaki emirleri anlatmadığımız o kitap, evimize anlatmadığımız o kitap var ya sokağımıza, işimize, fabrikamıza, bakkalımıza hakim kılmadığımız o kitap var ya o kitap Mekke-i Mükerreme'de ashab-ı kiram radıyallahu anhum efendilerimiz Onların boyunlarında kement var Mekke sokaklarında onları süründürüyorlar Allahu Ekber dediklerinden dolayı süründürüyorlar Allahu Ekber dediğinden dolayı başlarına kaynar sular döküyorlar sahabe-i kiramın Kabe'nin avlusunda namaz kılamıyorlar Fakat o Kur'an onlara diyordu ki Ve inne cundenâ lehumul gâlibûn Bizim ordumuz dünyaya galip olacak Onlar inandılar Masal bu demediler, olmaz olamaz demediler, sonra yıllar geçti, Mekke-i Mükerreme'de O ayeti o zaman okuyan Saad bin Ebi Vakkas, Kabe'nin avlusunda namaz kılamıyor Namaz kılmak için Mekke'nin dışına çıkıyor, mağaralara gidiyor Orada arkadaşlarıyla Allahu Ekber diyor namaz kılıyor Namaz kılarken Mekkeli müşrikler onların peşinde, secdede, rükûde onlara saldırıyorlardı ama onlar bu ayeti okudular, inandılar ve inne cundenalehumu galibun. Eğer Allah'ın talimatlarını namaza dair, oruca dair, mahremiyete dair talimatlarını yerine getirirsek Allah'ın ordusu dünyaya galip olacak. Aradan yıllar geçer. Allah Resulü Aleyhisselam ahireti irtihal eder. Saad bin Ebi Vakkas, Kabe'nin avlusunda namaz kılamayan Saad bin Ebi Vakkas, ordunun başkumandanı olur, yeryüzünün en büyük devleti, İran'a karşı cihad ilan edilir, İran'a girer, İran'ı fetheder, İran'ın merkezi Beyaz Saraya gelir, orada Allahı u Ekber der, Cümden جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ ayetini okur inanıyorsak kardeşim bir mimara inanan bu toplum mimara inanıp da bir yerden gidip arsa alan ömür boyu kazanmış olduğu servetini orada harcayan Müslümanlar yer ve göklerin sahibi Allah Azze ve Celle kaybetmiş olduğumuz huzuru yeniden cemiyetimize, yeniden evimize, hayatımıza nasıl taşıyacak, hakim kılacak, onun usul ve esaslarını işte gösteriyor. Asabi ı kiram efendilerimiz uydular, kabul ettiler, o yola girdiler. Allah Azze ve Celle onların önünü yolunu açtı kardeşim. Bir kafir, bir ateist, bir deist çıkıp Allah Teala Kur'an'ında şunu vaat etti. Müslümanlar o şartları yerine getirince ona nahi olamadılar diyemez kardeşim. Wa adallahu l-ladina aamanu min kum fil arz. Allah Hazreti ﷻ buyurdu ki. İman edip ameli salih işlerseniz Yani imanınız ameli salihiniz olursa Ebu Bekir, Ömer, Osman, Ali sahabe Dinleyin kuran Hakim'in Yer ve gökleri yaratan Allah Azze ve Celle'nin vaadi var Eğer bu şartları yerine getirirseniz Allah Azze ve Celle yeryüzünün idaresini size verecek Kardeşlerim, Hazreti Ömer radıyallahu an onlar dünyanın en büyük devletine sahip oldular. Ömer radıyallahu an en büyük devletin başındaydı. Asab-ı efendilerimizin savaş uçağı fabrikaları yoktu. Denizde onların filoları yoktu. Dünyanın en güçlü ordularına sahip değillerdi. Ama imanları vardı, Ameli salihleri vardı, Allah Teala'nın vadin'e talimatlarına uydular. Onları yerine getirdiler. Yani araba nerede hız yapacak, nerede duracak, nerede mola verecekler. Ya Resulallah dediler, kumandan sen, muallim sen, ne buyurduysan, ne duyurduysan, ne bildirdiysen, ne öğrettiysen, ne anlattıysan, bütün varlığımızla biz onlara iman ettik ya Resulallah dediler. Kardeşlerim, aynı Kur'an'a hakim bizim elimizde var, evimizde var, hayatımızda var. asab ı Kiram, onlar Allah Hazreti Celle'nin vadine tereddüt etmeden uydular. Allah Hazreti Celle onların önünü, onların yolunu açtı. Ama bize dedi ki, eğer sizin bu talimatlar noktasında şüpheleriniz varsa, o zaman fen dair? O zaman modern bilme dair size Kur'an-ı Hakim'in Allah buyruğu olduğuna dair de işaretler koydum Kur'an-ı Hakim'e. Yani bir takım şüpheler varsa işte bakın Kur'an-ı Hakim o noktadaki şüpheleri izale etme hususunda buyuruyor ki Onların bindiği atları vardı. Atlardan katırlardan, merkeplerden bahsediyor. Onlara binin diye onları yarattın buyuruyor Kur'an'ın sahibi. Ama bir de وَيَخْلُكُ مَا لَا تَعْلَمُونَ Ebu Bekir, Ömer, Osman Ali radıyallahu الله عنهم, Bir de sizin bilmediğiniz vasıtalar var. Taşıtlar var. Gelecekte kullarım onlara binecekler. Allah Azze ve Celle bugün sizin bilmediğiniz o taşıtları imal edecek, kullarını yaratacak. Ve <gülüyor> gelecekten bahsediyor. Ma la atalemun. Siz onları bilmiyorsunuz. Yani ata biniyorsunuz katıra, merkebi biliyorsunuz ama gelecekte vasıtalar olacak onları bilmiyorsunuz yani kardeşim uçağa bineceksin taksiye bineceksin vapura bineceksin Allah Azze ve Celle buyuruyor ki işte Kur'an ondan geldiğine Allah Azze ve Celle'den geldiğine dair onlar yüzlerce işaret var Hazreti İbrahim'den bahsediyor. Ve ezzin finnasi bil hacce yatuka rijalen ve ala yatin. min amik. İbrahim Aleyhisselam'a emrediyor. Kabe'yi muazzamayı yapınca şimdi insanları hacca davet et. İbrahim Aleyhisselam davet ediyor. İnsanlar gelecekler. Kimi yaya gelecek? Kimi yorgun develer üzerinde gelecek. يَئْتِينَ min kulli فَجِّنْ amik <عَمِك> Fec yol demek. Amik derin demek. Derin yollardan gelecek. Halbuki uzak diye müfessirler o zaman tefsir ettiler. Peki Allah Teala neden uzak demedi de? Amik dedi. Müfessirler onu uzak anladılar. Ama esasında amik derin demek. Yani Kur'an'ın sahibi dünyanın küre şeklinde olduğuna haber veriyor. Eğer Rusya'dan geliyorsa, Çin'den geliyorsa, Mekke'yi mükerremeye göre oralar çukurda kalacaklar, derinlerden gelecek. Yani Kur'an'ın sahibi buyuruyor ki, ey adam laboratuvara girdin, şu kadar zaman önce buldum dedin ya, işte senin bugün bulduklarını Allah Azze ve Celle 14 asır önce haber verdi. İngiltere'de bir doktor, dünya çapında bir doktor tıp fakültesinde, Derse geliyor öğrencilerine diyor ki 20 yıl önceki buluşumu değişiyorum Önceden demiştim ki insan anne karnında yaratılırken Önce et sonra kemik yaratılır Hayır şimdi son verilere göre diyorum ki Önce kemik sonra et yaratılıyor Bunu ben buldum diye sevinirken Oradan birisi ayağa kalkıyor Bir Müslüman öğrenci Hocam diyor 14 asır önce Allah Azze ve Celle bunu bize haber vermişti. Buyurmuştu ki, فَكَسَوْنَ الْعِذَامَ lahma. O kemiklere biz et giydirdik. Yani önce anne karnında kemik yaratılacak, sonra o kemiğin üzerine eti giydirdik. Hoca hayretler içerisinde, benden önce dünya tıp tarihinde bunu söyleyen kimseler yok. Getir bakalım o kitabı deyince, kitabı getiriyorlar, alıyor, bakıyor, hayretler içerisinde kalıyor. Yani o Kur'an, senin yaşamış olduğun o dünyaya dair işaretler veriyor. Elif, la, mim, gulibetirrum fiyednel arz. Rumlarla İranlılar bir savaş yapıyorlar. kuran Hakim buyuruyor ki, Rumlar en çukur yerde yenildiler. Bütün müfessirler en yakın yer diye tefsir ettiler. Ama şimdi uzaydan, yerden yapılan incelemelerle diyorlar ki dünyanın en çukur yeri Filistin'de. Kur'an'a Hakim 14 asır önce insanların bugün bulmuş olduğu, bulan bilim adamlarının sevindiği evet bulduk demiş olduğu o esası 14 asır önce haber verdi. Rumlar İranlılara en çukur yerde yenildiler. Kardeşlerim, saatlerce Kur'an Hakim'in bugün yaşadığınız dünyaya dair laboratuvarlar neler bulduysa bulduk dediklerinin önemli bir bölümünü 14 asır önce haber verdi. Yaşadığınız dünyadan haberleri var. Eğer onlara uyarsak, Allah Azze ve Celle hayatımıza huzur, hayatımıza saadet, hayatımıza izzet getirecek. Eğer o noktada Kur'an-ı Hakim'e dair insanların şüphesi varsa, modern bilim dedikleri o dünyaya dair Kur'an-ı Hakim konuşunca, insanların, bilim adamlarının ellerinde eğer vicdanları varsa kalemleri düşüyor. Kardeşlerim, pahalı bir bilgisayar alsanız, sonra bilgisayarınız bozulsa, bilgisayarınızı manav arkadaşınız olsa, çok seviyorsunuz ama bilgisayardan anlıyor. 10 bin lira verdiniz bir bilgisayar aldınız. Seviyorsunuz, o adam 3 kuruş kazansın diye manav olan arkadaşınıza bilgisayarınızı al bunu tamir et der misiniz? 10 bin liralık o aletin bir değeri var, vermezsiniz. Peki ya yaşamış olduğumuz dünya, bu dünyaya dair konuşanlar var. Hayatımıza dair, geleceğimize dair, şuradan buradan giderseniz önünüz yolunuz açılır diyenler var. Ümmeti İslam 150 yıldır onlara kandı. Şimdi Gupta'da çocuklar açlıktan ölüyor. Arakan'da Müslümanları parçalıyorlar. Orta Afrika'da camide şehit edilen mazlumların sesini dünyada duyan yok. Allah Azze ve Celle buyuruyor ki, Ve inne cündenâ lehumul galibun. Sahabe-i kiram efendilerimiz bu ayetlere inandılar. Evet galip olacağız dediler. Bunu söylediklerinde Kabe'nin avlusunda onlar namaz kılamıyorlardı. Oradan çıktılar. Sa'd bin Ebi Vakkas kumandan oldu. Dünyanın en güçlü devletini ayakları altına aldılar. İran'ın Beyaz Sarayı'nda allah ökber Ekber dediler. Bir buçuk asırdır ağlayan ümmeti İslam, on bin liralık bir bilgisayarına verdiği değer kadar hayatına değer verirse, hayatımıza değer verirsek o zaman bu beden bu yolda nasıl gidecek? Etrafımızda konuşan ideologlara değil de Hz. Muhammed'e gideceğiz sallallahu aleyhi ve sellem yeryüzünü yaratan, nasıl yöneteceğine dair insanların esasları Kur'an'a hakimde bildiren Allah Azze ve Celle'ye gidersek sahabe-i kiram efendilerimiz nasıl Mekke'den, Medine'den çıktılar, dünyaya hakim oldularsa müminler yeniden zillet asrını izzet asrına çevirecekler. Ama bunun yolu evimizdeki bir aletimiz kadar Hayatımıza değer vermek, hayatımıza dair esasları Allah Azze ve Celle'den